Hâuzu Bismillahirrahmanirrahim. Kitâbul ilim. İlim kitabı. 1. İlmin fazileti ve yüce Allah'ın şu kavilleri babı. Allah içinizde iman etmiş olanlarla bilhassa kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini yükseltir. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Mücadele Suresi 12. Ayet. Rabbim benim ilmimi artır. Taha Suresi 114. Ayet. 2. Konuşmasıyla meşgul bulunurken kendisinden bir ilim sorulduğunda konuşmasını tamamladıktan sonra sual sorana cevap veren kimse babı. Bize Muhammed İbn-i Sinan edip şöyle dedi. Bize Fuleyh tahdis etti. Ha ve keza bana İbrahim İbn-i Munzir'den tahdis edip şöyle dedi. Bize Muhammed İbni Fuleyh tahdis edip şöyle dedi. Bana babam tahdis edip şöyle dedi. Bana Hilal İbni Ali, Ata İbni Yeser'den o da Ebu Hureyri'den tahdis etti. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Meclisin birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzurundayken huzurundakilere söz söylerken azazın bir bedevi gelip kıyamet ne zamandır diye sordu. Resulullah konuşmasına devam etti. Oradakilerin kimi bedevinin ne dediğini işitti ama sualinden hoşlanmadı dedi. Kimi de belki işitmedi diye hükmetti. Nihayet Resulullah sözünü bitirince o kıyameti soran nerede diye yani bunun gibi bir lafızla sual etti. Bedevi işte ben ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle buyurdu. Yine Bedevi emaneti zayi etmek nasıl olur diye tekrar sorunca Resulullah iş ehli olmayana yöneltilip dayandırıldığı zaman kıyameti bekle buyurdu. 3. İlme delalet eden bir konuşmada sesini yükselten kimse bağlı. Bize Ebu Ebu Avane e bu Bişir'den, o da Yusuf İbni Mahek'ten, o da Abdurrahman Abdullah İbni Amr Radıyallahu Anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir: Gittiğimiz yolcuların birinde, yolculukların birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da, sonra bize yetişmişti. O sırada namaz vakti girmişti, biz de abdest alıyorduk, ayaklarımızı mes eder gibi az su ile yıkamaya başladık. Peygamber bu hali görünce, en yüksek sesiyle yahut üç kere, cehennemde yanacak ölçülere yazık diye nida etti. 4. Muhaddis'in haddesine, yahut ahberine, yahut enbeene sözleri babı. Bize Hümeydi, Sufyan İbni Uyeyni'nin nazarında haddesine, ahberine, enbeana ve bir bi ya idi dedi. Abdullah İbni Mesud da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadık ve masluk olduğu halde sana bize tahdis etti demiştir. Şakik de Abdullah İbni Mesud'dan şöyle söyledi ki kendisi ben peygamberden bir söz işittim demiştir. Huzeyfe İbni Yemen da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadis tahdis etti demiştir. Ve Ebu Ali'ye dedi ki İbn Abbas'tan o da peygamberden o da Rabbim'den rivayet etmekte olduğu hadiste Enes İbn Malik de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den o da aziz ve celil olan Rabbim'den rivayet ederek dedi. Ebu Hureyre de peygamberden o da aziz ve celil olan Rabbimiz'den rivayet ederek Buyurdu, dedi Bize Kuteybe Tahdis et, tahsis etti Bize İsmail İbni Cafer Abdullah İbni Dinar'dan O da İbni Ömer Radıyallahu anh'tan tahsis etti O şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaçlarından içinden Ağaçların içinden bir nevi vardır ki Yaprağa düşmez O ağaç kamil Müslümanın benzeridir Onun ne olduğunu bana tahdis edin Söyleyin buyurdu. Orada bulunanlar vadideki ağaçları saymaya başladılar. Abdullah ibn Ömer dedi ki, bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldi. Fakat söylemeye utandım. Ondan sonra ya Rasulullah, onun ne ağacı olduğunu bize tahdid et. Söyle dediler, Rasulullah hurma ağacıdır cevabını verdi. 5. İmamın kendi mağdurluğundakiyle karşı onlardaki bilgiyi imtihan etmek için ortaya sual atması babı. Bize Abdullah İbni Diner, Abdullah İbni Umer radıyallahu anh'tan tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağaçların içinde bir mevi vardır ki yaprağı düşmez. O ağaç Müslümanın benzeridir. Onun ne olduğunu bana söyleyin buyurdu. Orada bulunan İnsanlar valideki ağaçları saymaya başladılar. Abdullah i̇bn Umer dedi ki, bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldi. Fakat ben söylemeye utandım. Ondan sonra da sahabiler, ya Resulallah onun ne ağacı olduğunu bize söyle dediler. Rasulullah hurma ağacıdır buyurdu. 6. İlim hakkında gelen sözler ve Yüce Allah'ın Rabbim ilmimi artır de. Taha 114. ayet. Kavli Babı Yedinci Bab Muhaddis'in huzurunda okumak ve ona arz etmenin hükmünü beyan. Ve Hasan Basri, Süfyan Es-Servi İmam Malik Muhaddis'in huzurunda okumayı ondan nakletmenin sahihliği hususunda caiz gördüler ve bazıları alimin huzurunda kendimden nakvedir edebilmek için ona karşı okumanın caiz olduğuna Dimam İbni Salebe hadisini delil olarak ileri sürdü. Dimam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazları kılmamızı sana Allah mı emretti diye sormuştu da peygamber de ona evet diye ikrar etmişti. Bu hadisi delil getirenler işte bu peygamberin huzurunda ona karşı okumaktır. Mütakiben Dımam peygamberden sorup öğrendiklerini kendi kavmine haber verdi. Onlar da bunu caiz görüp verdiği haberi kabul ettiler. İmam Malik de bir hakkı itiraf edenin ikrarı yazılmış bulunan mektupla ihtiyaç etti ki o mektup hakkı ikrar edenlere karşı okunur. Onlar da bu sadece karşılarındaki kral suretiyle okunduğu halde filan bizleri işhat etti derler. Keza Kur'an okutucu muallimin huzurunda okunur da okuyan kimse beni fulan okuttu der. Bize Muhammed İbni Selam tahdis etti. Bize vasıtlı Muhammed İbni Hasan Af el Arabi'den o da Hasan Basri'den tahdis etti. O alim huzurunda okumakta bir beis yoktur demiştir. Ve bize Muhammed İbni Yusuf el Firabri, Firabri haber verdi ve bize Muhammed İbn İsmail el-Buhari tahdis edip şöyle dedi. Bize Ubeydullah İbn Musa Sufyan es Serviden tahdis etti ki Sufyan okuyanın onu rivayet ederken buna falan tahdis etti, bana falan tahsis etti demesinde beis yoktur demiştir. Bu el-Buhari ve ben Ebu Asım'dan işittim ki o İmam Malik'ten ve Sufyan es-Serbi'den olmak üzere alimin huzurunda okumak ile Alimin okuması musavidir diyordu. Bize Abdullah İbni Yusuf tahsis edip şöyle dedi. Bize Leis İbni Sa'd, Said El-Makburi'den o da Şerik İbni Abdullah İbni Ebi Nemr'den tahsis etti ki o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan şöyle derken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturduğumuz sırada Deve üstünde bir kimse gelip devesini mescide çıkarttıktan sonra bağladı. Ondan sonra hanginiz Muhammed'dir diye sordu. Peygamber sahabeler arasında dayanmış oturuyordu. İşte dayanmış olan şu beyaz kimsedir dedik. O zat ey Abdülmuttalip oğlu diye hitap etti. Peygamber seni dinliyorum buyurdu. O zat ben sana bazı şeyler soracağım ama soracaklarım pek ağırdır. Gönlüm benden incilmesin dedi. Peygamber aklına geleni sor buyurdu. O zat seni ve senden evvelkilerini Rabbi aşkına söyle. Bütün insanlara seni Allah mı gönderdi dedi. Peygamber ya Allah evet buyurdu. O zat Allah aşkına söyle. Bir gün bir gece içinde beş vakit namaz kılmamızı sana Allah mı emretti dedi. Ya Allah evet buyurdu. Allah aşkına söyle senenin şu malum ayında oruç tutmamızı sana Allah mı emretti dedi. Ya Allah evet söyle buyurdu. Evet buyurdu. Allah aşkına şu sadakayı zenginlerimizden alıp fakirlerimize dağıtmayı sana Allah mı emretti peygamber? Ya Allah. Evet buyurunca o zat sen ne getirdim ise ben ona iman ettim. Kavminin geride kalanlarına da elçi benim. Ben Saab İbni Bekir oğullarının kardeşi Dımam İbni Salabeyim dedi. Bu hadisi Musa ile Ali İbni Abdülhamid de Süleyman'dan, o da Sabit'ten, o da Enes'ten, o da Peygamber'den olmak üzere böyle rivayet etmişlerdir. Bu hadisi Musa İbni İsmail ile Ali İbni Abdülmuttalip Süleyman İbni Mughire'den, o da Sabit ibni Bunani'den, o da Enes'ten, o da Peygamber'den olmak üzere bu şekilde rivayet ettiler. 8. Münavele hakkında zikrolunan sözler ile ilim ehlinin ilmi diğer beldelere yazıp göndermeleri babı. Enes, Osman Musafları yazdırdı da mütakiben bunları diğer şehirlere gönderdi dedi. Abdullah İbni Ömer, İbni Asım, Yahya İbni Said ve İmam Malik bu yazıp gönderme işini caiz gördüler. Hicazlıların bazısı Münavelenin caizliği hususunda peygamberin şu hadisini delil getirdiler. Peygamber bir müfrezenin komandana için bir emirname yazıp eline verdi. Bu mektubu ancak şu şu yerlere ulaştığın vakit oku diye emretti. Kumandan o yere ulaşınca mektubu açıp maliyetindekilere karşı okudu da böylece peygamberin yazılı emrini onlara haber verdi. Abdullah İbni Abbas anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama bir mektup verip Bahreyn büyüğüne teslim etmesini emretti. Bahreyn'in büyüğü mektubu Kisra'ya ulaştırdı. Kisra onu okuyunca yırttı. Arada ravi olan Muhammed İbni Şihab dedi ki zannederim ki Said İbni Müseyyeb'den işittim. Şöyle dedi. Resulullah Kisra ile kavmine Parça parça olsunlar diye beddua etti. Bize şube kata eden o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan haber verdi. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup yazdırdı. Yahut yazdırmak istedi kendisine. Onlar yani Rum'dan, Acem'den muhatap olanlar bu mektubu mühürlü olmadıkça okumazlar denildi. Bunun üzerine gümüşten bir mühür edindi ki nakşı Muhammed Resulullah idi. Bu mührün peygamberin elindeki beyazlığı hala gözümün önündedir. Şube dedi ki ben Katede'ye onun nakşı Muhammed Resulullah diyen kimdir diye sordum. Katede Enes'tir dedi. 9. Meclis hududunun nihayete ereceği bir yerde oturan kimse ile ilim halkasına halkasında bir yalık görüp hemen oraya oturuveren kimse babı. Ebu Vakit el-Laysi radıyallahu anh şöyle dönüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sahabileri olduğu halde mescitte otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, birisi de gitti. Resulullah Rabi dedi ki bu iki kimse Resulullah'ın huzurunda durdu. Bilahire bu ikiden biri Halkada bir aralık bularak oracıkta oturdu. Diğeri ise oradaki cemaatin arkasında bir yere oturdu. Üçüncüye gelince arkasını dönüp gitti. Resulullah meşgul olduğu konuşmayı bitirince şöyle buyurdu. Bu üç kişinin halini size haber vereyim mi? İşlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri bir sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. 10. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benden kendisine tebliğ ulaştıranların bazısı bizzat işitenden daha iyi belleyicidir kavli babı. Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberi zikrederken şöyle demiştir: Resulullah veda haccında devesi üzerinde oturdu. Devenin dizginlerini bir adam tutuyordu. Bugün hangi gündür dedi. Biz süküt ettik o derece ki Başka bir isimle isimlendirecek zannettik. Kurban günü değil mi buyurdu? Evet dedik. Sonra bu ay hangi aydır diye sordu. Yine sükürtettik. O derece ki isminden başka bir isimle isimlendirecek zannettik. Zulhicce değil mi buyurdu? Evet dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Kanlarınız, mallarınız, kızlarınız bu belde içinde, bu ayda, bugünün haramlığı kadar birbirinize haramdır. Burada hazır bulunanlarınız, burada bulunmayanlara, yani müstakbel nesillere bunu tebliğ etsinler. Olabilir ki hazır olan kimse bunu daha iyi anlar, bir kimseye tebliğ etmiş olur. 11. İlim öğrenmek, söz söylemekten ve amel etmekten öncedir babı. Çünkü Yüce Allah, Allah'tan başka hiçbir Tanrı yoktur. Hakikatini bil. Muhammed Suresi 19. ayetinde buyurup, buradan bunda evvela bilmek emriyle başladı. Alimler ancak ilim mirası bırakan peygamberlere variş olanlardır. Bu ilim mirasını alan bol ve kamil bir nasip almıştır. Ve her kim ilim arayarak bir yola gelirse, Allah da ona cennete ulaştıracak yolu kolaylaştırır. Ve zikri ulu olan Allah şöyle buyurdu. Allah'tan kulları içinde ancak alimler korkar. Fatih suresi 28. ayet. Ve keza işte misaller. Biz onları insanlar için getiriyoruz. Alim olanlardan başkası onları anlamaz. Ankebut suresi 43. ayet. Eğer biz işitir yahut düşünür insanlar olsaydık şu çılgın cehennem yaranı içinde bulunmazdık dediler. Mülk Suresi 10. ayet buyurdu ve keza de ki bilenlerle bilmeyenler musavi olur mu? Zümer Suresi 9. ayet buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah her kimin hayrını isterse ona din hususunda büyük anlayış verir. İlim ancak öğrenmektir buyurdu. Ebu Zer de ensesini göstererek şöyle demiştir. Beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız ben de Resulullah'tan işitmiş olacağım bir sözü siz işinizi tamamlayıncaya kadar infaz edile, edebileceğimi yani ilan edebileceğimi bilsem yine infaz ederdim. İbn Abbas Rabbani'ler olunuz. Ali İmran 79. ayetteki demek halimler ve fakihler olunuz demektir dedi ve, Rabbani insanlar üzerinde ilim ve siyaset icra eden ve büyük ilimden evvel küçük bilgilerle terbiye eğleyen kimseye denir. 12. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, kendi sahabelerine vaaz ve nasihat etmek ve ilim öğretmek hususunda bıkkınlık getirip, uzaklaşmasınlar diye hallerini gösterir olduğu babı. İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaz ve nasihat hususunda bize bıkkınlık gelmesin diye halimize bakıp günler içerisinde vakitler kollardı. Bize şube tahdis edip şöyle dedi. Bana Ebu Teyyah Enes'den Etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyurmuştur. İlim ehli için 13 ilim ehli için belli günler ayırın kimse babı. Ebu Walid şöyle dedi. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh her perşembe günü insanlara vaaz nasihat edip ders yapardı. Bir kimse kendisine ya Eba Abdurrahman, ''Vallahi senin bizlere her gün ders yapmanı çok arzu ettim de.'' dedi İbni Mesud, ''Ben sizlere her gün ders vermekten men eden şey, sizleri usandırmak istemememdir. Ben sizlere vaz etmekte sizin halinize uygun vakitler gözetiyorum.'' Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere usans gelmesinden endişe ettiği için, Bizim durumumuza uygun zamanlar gözetirdi, dedi. 14. Bab Allah her kimin hayrını isterse ona din hususunda büyük anlayış verir. İbni Şehad dedi ki, Humeyd İbni Abdülrahman şöyle dedi, Ben Muaviye İbni Ebu Sufyan'dan hutbe yaparken işittim, o şöyle diyordu, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyuruyordu, Allah her kimin hayrını isterse ona din hususunda büyük bir anlayış verir. Ben verici değil, yalnız taksim edeceğim. Veren ise Allah'tır. Bu ümmet Allah'ın kıyamet emri zuhur edinceye kadar Allah'ın dini üzerinde hep sebat edip duracak ve kendilerine muhalefet edenler onlara zarar veremeyeceklerdir. 15. İlimde ince anlayışın fazileti babı Mücahit şöyle demiştir. Medine'ye doğru yaptığımız bir yolculukta Abdullah İbni Umar'a yoldaşlık ettim. Kendisinden bu yolculuğumuzda Resulullah'tan tahdis ederken bir tek hadisten başka hadis işitmedim. Kendisi şöyle dedi. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bir hurma göbeği getirildi. Üzerine ağaçlardan bir ağaç nevi Vardır ki onun meseli Müslümanın meseli gibidir. Buyurdu. Ben o hurma ağacıdır deyivermeyi çok istedim. Fakat bir de baktım ki oradakilerin en küçüğü benim. Onun için sustum. Peygamber o hurma ağacıdır. Buyurdu. 16. İlimde ve hikmette gıpta etmek babı. Ve Umer İbni Hattab seyitler olmanızdan önce fakihler olunuz dedi. Ben Abdurrahman Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişiden başkasına kıpta olmaz. Allah tarafından kendisine mal verilip de hak yolunda malı helak etmeyin musallat kılınan kimse. Allah tarafından kendisine hikmet verilip de onunla hükmeden onu başka ve onu başkasına öğreten kimse. 17. Musa aleyhisselam'ın deniz sahilinde Hızır'a gitmesi ile yüce Allah'ın Musa ona sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. El Kef Suresi 66. ayet. Sen kavli babı. İbn Şahab da kendisine bu hadisi Ubeydullah İbn Abdullah'ın haber verdiğini tahsis etti. İbn Abbas radıyallahu anh bir defa Hul İbn Kays İbn el-Hisn el-Fezari ile Musa'nın arkadaşı hakkında münazara etmiştir. Bu da İbn Abbas Musa'nın arkadaşı Hızır'dır dedi. Derken onların yanında Ubey İbn Ka'b uğradı. İbn Abbas onu çağırıp ben şu arkadaşımla Musa'nın buluşmak için yol aramış olduğu arkadaş hakkında çekiştim. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden onun halini zikrederken işittin mi dedi. Ubey şöyle dedi. Evet ben Resulullah'tan işittim. O şöyle buyuruyordu. Musa İsrailoğullarından seskin bir topluluk içerisinde bulunduğu sırada ona bir kimse geldi ve senden daha alim bir kimse biliyor musun diye sordu. Musa hayır bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Allah Musa'ya hayır, kulumuz hızır vardır diye vahyetti. Musa da onunla buluşmak yol, yolunu talep etti. Allah da onun için balığı bir alamet yaptı. Allah tarafından kendisine balığı kaybettiğin zaman hemen dön, muhakkak sen ona kavuşacaksın denildi. Musa denizin içinde balığın izini takip eder oldu. Musa'nın genç adamı kendisinden kuşluk yemeyi istediği zaman Musa'ya gördün mü? Kayaya sığındığımız vakit ben balığın halini söylemeyi unutmuştum. Onu söylememi bana şeytandan başkası unutturmadı dedi. Buna karşılık Musa genç adamına işte bizim arayacağımız da buydu dedi ve izlerinin üzerine gerisin geri döndüler. Derken Hızır'ı buldular. İşte Allah'ın kendi kitabında kısa yaptığı şey onların Musa ile Hızır'ın hallerindendir. 18 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ya Allah ona kitabı öğret kavli babı. Bize Halid el Hazza ikrim eden o da İbni Abbas'tan radiyallahu anh tahdis etti. İbni Abbas radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kucakladı. Ya Allah ona kitabı öğret diye dua etti dedi. 19 Küçüğün hadis işitip yüklenmesi ne zaman sahih olur? Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da sütresiz olarak namaz kıldığı sırada dişi bir merkebe binerek karşıdan geldim. O zaman bulu yaşına yaklaşmıştım. Saflarda Birinin önüne geçtim, merkebe otlasın diye salı verdim Ondan sonra da saffa girdim. Bu yaptığım işe kimse ses çıkartmadı. Bana Zübeydi Zuhri'den, o da Mahmud İbn-i Rabi'den radıyallahu anh tahtis etti. Şöyle demiştir. 5 yaşındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kere bir kovadan ağzına su alıp yüzüme füsküttüğünü hatırlıyorum. 20- İlim aramak için sefere çıkmak babı. Ve Cabir İbni Abdullah, Abdullah İbni Uney's'ten bir tek hadis bilmek için bir aylık yola gitti. Evzai dedi ki bize Zuhri, Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe İbni Mesut'tan o da İbni Abbas'tan haber verdi ki İbn Abbas radıyallahu anh bir defa Hur İbni Kays ile Esmer de Musa'nın arkadaşı hakkında çekişmiş. Derken onların yanına Ubey ibn-i Kehap uğradı. i̇bn Abbas onu çağırıp ben şu arkadaşımla Musa'nın buluşmak için yol aramış olduğu arkadaşa hakkında çekişmiştim. Sen Resulullah'tan onun halini zikrederken işittin mi dedi. Ubey şöyle dedi evet ben peygamberden işittim mi şöyle buyuruyordu. Musa İsrail oğullarından sesgin bir topluluk içinde bulunduğu sırada ona bir kimse geldi ve senden daha alim bir kimse biliyor musun diye sordu. Musa hayır bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Allah Musa'ya hayır kolumuz Hızır vardır diye vahyetti. Musa da onunla buluşmak yolunu talep etti. Allah da onun için balığı alamet yaptı. Allah tarafından kendisine Balığı kaybettiğin zaman dön muhakkak ki sen ona kavuşacaksın denildi. Bundan sonra Musa deniz içinde balığın izini takip eder oldu. Musa'nın genç adamı kendisine kuşluk yemeğini istediği zaman Musa'yı gördün mü? Kaya sığındığımız vakit ben balığın halini söylemeyi unutmuşum. Onu söylememi bana şeytandan başkası unutturmadı dedi. Buna karşılık Musa... Genç adamına, işte bizim arayacağımız da bu idi. Dedi ve izlerinin üzerine gerisin geri döndüler. Derken Hızır'ı buldular. İşte Allah'ın kendi kitabında kısa yaptığı şey, Musa ile Hızır'ın halindendir. 21. İlim öğrenen ve başkalarına öğreten kimsenin fazileti babı. Bize Hammad İbni Usame, Bureyb İbni Abdullah'dan, o da Ebu Musa radıyallahu anh'tan tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur kah öyle bir toprağa düşer ki, onun bir kısmı suyu kabul eder ve çayır bol ot yetişir. Bir kısmı da kurak olur, suyu üstünde tutar da Allah onunla insanları faydalendirir. Onlardan hem kendileri içerler hem de hayvanlarını suvarırlar. Ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir nevi toprağa isabet eder ki bu düz ve kaypaktır. Ne suyu üstünde tutar ne çayır bitirir. Allah'ın dinini anlayıp da Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilminden faydalanan, bunu da bilip başkalarına bildiren kimseyle bunu duyduğu vakit kibirinden başka, başını bile kaldırmayan ve Allah'ın benimle görevlendirilen hidayetini gönderilen hidayetini kabul etmeyen kimse böyledir. Ebu Abdullah Buhari der ki İshak İbni İbrahim ve kâne min taifetun kayyeletil ma'e o topraktan kimi suyu içen bir taifedir şeklinde söyledi. K üzerinde ...tudurul olan arazi parçasıdır. Saf saf ise... ...dümdüz arazidir. 22. İlmin kaldırılması... ...ve cehaletin... ...meydan alıp yayılması babı. Ve... ...Rabiyatul Rey... ...kendisinden herhangi bir ilim bulunan... ...kimsenin kendisini zayi etmesi... ...yani ilmini gizlemesi... ...layık değildir, dedi... Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlmin kaldırılması, cehlin kökleşmesi, şarabın içilmesi, zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Size öyle bir hadis söyleyeceğim ki, benden sonra hiç kimse onu size tahdis edip söyleyemeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyuruyordu. İlmin azalması, cehaletin meydan alıp yayılması, zinanın meydana çıkıp şai olması, elli kadının yalnız bir bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. 23. İlmin fazileti babı. i̇bn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den den işittim. Uykudayken bana bir kader süt getirdiler. O kadar içtim ki hanıklık tesirinin ta tırnaklarında sızladığını hala duyuyorum. İçtikten sonra artırımı Ömer İbni Hattab'a verdim buyuruyordu. Ya Resulallah bunu ne ile yorumladın diye sordular. İlim ile cevabını verdi. 24. Kendisi bir hayvan veya diğer bir binek üzerinde dururken sual soranlara fetva ve cevap verme babı. Abdullah i̇mr Amr as i As radiyallahu o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda Hacında insanlar sorup öğrensinler diye Mina'da durdu. Yanına biri gelip bilemediğinde kurban kesmeden önce bilemedim de kurban kesmeden önce tıraş oldum dedi. Resulullah kurbanını kes günahı yok buyurdu. Diğeri gelip Bilemedim de taş atmadan evvel kurban kestim dedi. Taş at günahı yok buyurdu. Peygamber Peygamber'e o gün taş atmak, kurban kesmek, kıraş olmak, tavaf etmek gibi hac işlerinden öne geçirilmiş ya da geriye bırakılmış hiçbir şey sorulmadı ki cevabında yap günahı yok buyurma. buyurmasın. 25 25 Fetva talebinde el ve baş işaretleriyle cevap veren kimse babın. Bize Eyüp Sahtiyah'ını iklim eden o da İbni Abbas'tan tahsis etti ki o şöyle demiştir. Peygamber'e veda hatçında sual soruldu. Soran kimse ben taş atmadan önce kurban kestim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suale günahı yoktur diye eliyle işaret etti. Sonra soran kimse kurban kesmeden önce tıraş oldum dedi. Resulullah günah yoktur diye eliyle işaret etti. Salim İbni Abdullah şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre'den işittim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilim kabz olunacak yani kaldırılacak. Cehalet ve fikneler zuhur edecek. Herç çoğalacaktır buyurdu. Ya her şey nedir diye soruldu. Resulullah ''Katli kasteder'' gibi elini eğip indirerek işte böyle buyurdu. Bize Hişan İbni Urve, Fatıma Binti Munzir'den, o da Esma Binti Ebu Bekir'den tahsis etti. Esma Radiyallahu Han şöyle demiştir. ''Güneş tutulması zamanında Ayşe'nin yanına gittim. O namaz kılıyordu. Bu insanların ne oluyor dedim. Güneş tutulduğunu anlatmak için gökyüzüne doğru başıyla işaret etti.'' Meğer insanlar hep namaza durmuşlar. Ayşe Subhanallah dedi. Bu bir ayet mi diye sordum. Başıyla evet diye işaret etti. Bunun üzerine ben de namaza durdum. Nihayet üzerime baygınlık geldi. Yanımdaki kırbadan başıma su dökmeye başladım. Namazdan sonra peygamber Allah'a hamd ve sena edip şöyle buyurdu. Cennet ve cehenneme kadar evvelce bana gösterilmiş hiçbir şey kalmadı ki bu makamımda görmüş olmayayım. Bana vahyolundu yolundaki, sizler kabirlerinizde Mesih Teccal'ın imtihanına benzer yahut ona yakın Esma'nın bu iki sözden hangisini söylediğini bilmiyorum. Bir imtihan geçireceksiniz. Kabe'ye girmiş kimseye bu adam yani Muhammed hakkında ki ilmin nedir diye sorulacak. Mümin yahut yakin sahibi olan kimse Esma'nın bu ikiden hangi lafı söylediğini bilmiyorum. O zat Muhammed'dir. Allah'ın Resulü'dür. Bize beyinler ile hidayet getirdi. Biz de davetine icabet ettik ve ona uyduk. O zat Muhammed'dir diyecek. Bu söz üç kere tekrarlanacak. Ondan sonra o kimseye yatla rahatça uyu. O zatın peygamberliğine kesin surette inanmakta olduğunu bildik denilecek. Münafık yahut Kalbinde şüphesi olan kimse, Esma'nın bundan hangisini söylediğini bilmiyorum. Gelince o suala karşı ben bilmiyorum. İşittim insanlar bir şeyler söylüyorlardı. Ben de onu söyledim cevabını verecek. 26. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kays heyetini, imanı, ilmi belleyip ezberlemelerini ve bunu aralarındaki kimselere haber vermeleri üzerine teşvik eylemesi babı Malik İbni Hüveyris peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ailelerinizin yanına dönünüz ve öğrendiklerinizi onlara öğretiniz buyurdu dedi. Bize şube Ebu Cemre tahdis etti Ebu Cemre şöyle demiştir. Ben İbni Abbas ile insanlar arasında tercümanlık yapıyordum İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi Abdülkay Seyyid'i peygambere geldi. Peygamber, heyet kimlerdir, yahut cemaat kimlerdir diye sordu. Biz Rabia kabilelerindeniz dediler. Hoş geldiniz, Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin buyurdu. Onlar, bizler sana uzak bir yerden geliyoruz. Seninle bizim aramızda mudar kafirlerinden şu cemaat vardır. Biz sana yalnız haram aylarda gelebiliriz. O halde bize bir şey emret de, Geride kalanlarımıza haber verelim. O sebeple de cennete girelim dediler. Resulullah onlara dört şey emretti. Dört şeyden nehyetti. Resulullah onlara yalnız aziz ve celil olan Allah'a iman etmeyi emrettikten sonra yalnız Allah'a iman etmek ne demektir, bilir misiniz diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etmek, namazı ikame etmek, zekatı eda etmek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermenizdir buyurdu. Kezalik onları dubba, hantem ve müzefef denilen kaplardan nehyetti. Şube dedi ki i̇bn Abbas belki nakir, belki de mukayyer dedi. Sonra Resulullah bu emrimi ezberleyin ve onu arkanızda kalanlara haber veriniz buyurdu. 27 Bir şahsa vaki olan bir meseleyi sormak için sefer etmek ve ehline de öğretmek babı. bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Ömer İbnü Saad İbn, İbn Ebi'l-Hasan haber verip Şöyle dedi, bana Abdullah ibni Ebi Muleyke Ukbe ibnu Haris'ten tahsis etti. Ki bu Ukbe İbni Haris radıyallahu anh, Ebu İhab ibn Aziz'in kızıyla evlenmişti. Derken yanına bir kadın geldi ve Ukbe'yi de evlendiği kadını da ben emzirdim dedi. Ukbe o kadına ne senin beni emzirdiğinden haberim var. Ne de evvelce bunu bana söylediğimden cevabını verdi. Mütakiben hayvanına binip Medine'ye Resulullah'a gitti ve meselenin hükmünü ondan sordu. Resulullah bir kere senin onun kardeşi olduğun söylenmiş bulunduğu halde o kadınla evlilik nasıl olur buyurdu. Bunun üzerine Ukbe uh o kadından ayrıldı. O da başka bir kocaya vardı. 28. 28 ilim edinmek hususunda nöbetleşmek babı. Bize Ebu Yaman tahdis edip şöyle dedi bize şu ayıp Zuhri'den haber verdi. Ha Ebu Abdullah Bukhari'den ki İbn ve hep şöyle dedi bize Yunus İbn Şehab o da Ubeydullah İbn Abdullah İbn Ebi Serur'den o da Abdullah İbn Abbas'tan o da Ömer İbn Hattab haber verdi. Ümer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan bir komşum ile beraber ben umeyye Ümeyye İbni Zeyd yurdunda oturuyor idim. Bu yurt Medine'nin avali denilen yüksek semtindedir ki bir şey öğrenmek ümidiyle Resulullah'ın yanına nöbetleşe inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün Vahiy ve sahireye dair ne duyarsam haberini komşuma getirirdim. O da indiği zaman öyle yapardı. Ensari arkadaşım bir defa nevbetinin günündeydi. Dönüşünde kapımı pek şiddetle çalarak o burada mı diye sordu. Ben ürktüm yanına çıktım. Büyük bir iş meydana geldi dedi. Ömer der ki. Ben zaten böyle bir şey olacağını zannedip duruyordum. Sabah namazını kılınca giyinip kuşandım. Sonra Medine'ye inip Hafsa'nın yanına girdim. Baktım ki ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizleri boşadı mı diye sordum. Bilmiyorum dedi. Ondan sonra Resulullah'ın yanına gittim. Ayaküstü durduğum yerden zevcelerini boşadın mı dedim. Hayır dedi. Bunun üzerine ben Allahu Ekber dedim. 29 öğüt verme ve öğretme sırasında hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman öfkelenmek babı. Ebu Masud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse geldi ve ya Resulallah falanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki adeta namazı terk edecek gibi oluyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir mevzada o günkü kadar gadaplı görmedim. Bu şikayet üzerine Rasulullah Ey insanlar, sizler nefret ettiricilersiniz. Her kim insanlara namaz kıldırırsa namazı hafifletsin. Çünkü cemaatin içinde hasta olanı, zayıf olanı, iş güç sahibi olanı vardır buyurdu. Zeyd İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anh'tan O şöyle demiştir. Bir kimse peygamberden lukatayı yani malı sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bağını yahut kabını kılıfını belle sonra onu ötekine berikine bir sene bildir tanıt ondan sonra onu kullan ondan sonra da sahibi çıkarsa yine ona ver buyurdu o zat itik deve de böyle midir diye sordu Resulullah o kadar öfkelendi ki yanakları yahut yüzü kızardı ve ondan sana ne su tulumunu ayakkabısını beraberinde taşır muhtaç oldukça su başına gelir Ağaçlardan, otlar, onu sahibi buluncaya kadar kendi haline bırak buyurdu. O zat, ya itik davara ne buyurursun dedi. O, ya senindir, ya kardeşinindir, ya da kurdundur buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hoşlanmadığı bazı şeyler soruldu. Bu gibi sualler, Çoğaltılınca öfkelendi. Ondan sonra insanlara hitaben bana istediğinizi sorun buyurdu. Biri kalkıp "Benim babam kimdir?" dedi. "Baban Huzafedir." buyurdu. Bir diğeri kalkıp "Ya Resulallah, benim babam kimdir?" dedi. "Şey benim azatlısı Salim'dir." buyurdu. Umer İbni Hatta peygamberin yüzündeki öfkeyi görünce "Ya Resulallah, biz aziz ve celil olan Allah'a tövbe ediyoruz." dedi. 30 İmamın yahut muhaddisin huzurunda önünde iki dizi üzerine çöken kimse babı. Bize Şuaib İbni Zuhre'den haber verdi. Bana Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Kendisine hoşlanmadığı Bazı şeyler soruldu. Bu sualleri çoğalttılar. Bundan dolayı öfkelendi. Benden sorunuz dedi. Abdullah İbni Huzafer ayağa kalkıp benim babam kimdir dedi. Resulullah baban huzafedir buyurdu. Ondan sonra Rasulullah bana sorunuz demeyi çoğaltınca Umer iki düzer üzerine çökerek biz Allah Rabb İslam'ı din Muhammed'i peygamber olarak kabul ve tasdik ettik dedi. Bunun üzerine suküt buyurdu. 31 anlaşılması için sözü üç defa tekrar eden kimse babı. Rasulullah iyi dinleyin. Bir de yalan söylemektir dedi ve bu sözü durmadan tekrar ediyordu ve İbn Ömer peygamber üç defa tebliğ ettim mi diye söyledi dedi. Bize Sumame İbni Abdullah'ın dedesi Enes radiyallahu anh'tan tahdis etti ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediği zaman iyice anlaşılsın diye üç kere tekrar ederdi. Keza bir kavmin yanına gelip selam verdiği zaman da üç kere selam verirdi. Bize Ebu Avane, Ebu Bişir'den, o da Yusuf İbni Mahek'ten, o da Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Yaptığımız yolculukların birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geride kalmıştı. Da sonra bize yetişmişti. O sırada ikinci namazı vakti girmişti. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı meseder gibi az bir suyla yıkamaya başladık. Bu hali görünce en yüksek sesi ve yahut üç kere cehennemde yanacak ökçilere yazık diye nida etti. 32. Kişinin kendi tasarrufunda bulunan dişi hizmetçisine ve ehline ilim öğretmesi babı. Amir İbni Eşşabi'den bana Ebu burada babası Ebu Musa'dan tahsis etti. Ebu Musa radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişinin ikişer ecri vardır. Bunlardan birisi kitap ehlinden olup da hem kendi peygamberine hem de Muhammed'e iman eden kimsedir. Diğeri köle edilmiş bir kuldur ki hem Allah'ın hakkını hem de efendilerin hakkını eda ettiğinde o da iki ezire mail olur. Üçüncüsü öyle kimsedir ki yanında tasarruf edeceği bir cariye bulunur da onu edeplendirir. Ama şiddetten uzak olarak güzel güzel edeplendirir ve onu iyice öğretir lakin yine rıfkıyla ile güzel güzel öğrenimini tamamlar. Bundan sonra da onu hürriyete karış hürriyetine kavuşturup onunla evlenir. İşte böylesinin de iki ezri vardır. Bu hadisi söyledikten sonra Amr-eşşabi kendi muhatabına işte bu bilgiyi biz sana hiçbir bedel ödemeden veriyoruz. Halbuki vaktiyle peygamber zamanında bundan küçük bir mesele için ta Medine'ye kadar bineye binip yolculuk edilirdi dedi. 33. İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi babı. Bize şube Eyüp'den tahtis etti. Eyüp ben atadan işittim. Ata ben İbni Abbas'dan işittim dedi. İbni Abbas radıyallahu anh ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine şehadet ediyorum dedi. Yahut ata da ben İbni Abbas üzerine şehadet ediyorum demiştir. Resulullah mescitte vaaz ettikten sonra kadınlara duyuramadığımız zannıyla yanında Bilal olduğu halde erkekler safından çıktı. Kadınlara vaaz ederek onlara sadaka vermeyi emretti. Sözleri o kadar tesir etti ki kadınların kimi kulaklarındaki küpeyi kimi parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp atmaya başladılar. Bilal de onları eteği içinde topluyordu ve İsmail Eyyub'den o da atadan diye söyledi. Ata da i̇bn Abbas'tan söyledi. i̇bn Abbas ben peygamber üzerine şehadet ediyorum ki demiştir. 34- Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etmek babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Bir kere ya Resulallah kıyamet gününde senin şefaatinle en ziyade mesut olacak insan kimdir denildi. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Hureyre hadis bellemek için senden gördüğüm şiddetle arzuya göre bu. Hadisi senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten tahmin ediyordum. Kıyamet gününde halk içinde şefaatime en ziyade mes'ud olacak kimse kalbinden yahut içinden halis olarak la ilahe illallah diyendir buyurdu. 35. bas İlim nasıl kabzolunacak? Ve Ömer İbni Abdülaziz Ebu Bekir İbni Hazım'dan şöyle yazdı. Bak Resulullah'ın hadisinden ne bulursam yaz, zira ben ilmin yok olmasından ve alimlerin göçüp gitmesinden korkar oldum. Zapt esnasında peygamberin sözünden başkası kabul edilmesin. Bir de alimlere söyleyin, ilmi ifşa etsinler, yani meydana koysunlar, gizlemesinler, herkese söylesinler, kezalik alimler bu ayın yerlere oturarak ders versinler ki bilmeyenlere öğretmiş, öğretilmiş olsun zira ilim gizli bir şey haline getirilmedikçe yok olmaz bize Umar İbni Abdülaziz hadisini alimlerin göçüp gitmesi sözüne kadar Ala İbni Abdücebbar tahdis edip şöyle dedi bize Abdülaziz ibni Müslim Abdullah ibni Dinar'dan böylece tahdis etti bana Malik Hişam İbni Urve'den o da babası Urve'den o da Abdullah ibni Amr İb i̇bn Aslan tahdis etti Abdullah i̇bn radıyallahu Amr şöyle demiştir Veda haçında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim şöyle buyuruyordu Allah ilmi kullarından çekip çıkarmak yani silmek suretiyle değil alimleri kabz etmek suretiyle kabz edecektir nihayet hiçbir alim kalmayınca hafta bir takım cahilleri kendilerine başkan edinirler Bunlara bir takım sualler sorulur. Onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler de hem kendileri celalete düşerler hem de halkı celalete düşürürler. Firabri şöyle der. Bize Abbas İbni Fadl el-Herevi tahdis edip şöyle dedi. Bize Kuteybe İbni Sahi tahsis edip şöyle dedi. Bize Cerir İbni Abdülhamid Hişam İbni Urve'den yukarıdaki malik hadisi tarzında tahdis etti. 36. 36. bab ilim öğretmekte sırf kadınlar için gün tayin edilir mi? Ebu Said radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir defa kadınlar peygambere senin sözünü dinlemekte erkekler bize galebe ediyorlar. Binaenaleyh kendiliğinden bize bir gün tahsis et dediler. Bunun üzerine Resulullah kadınlara kendileriyle buluşacağı bir gün vaat ve tayin etti. Kadınlar o tayin edilen günde peygamberin yanına geldiler. O da kendilerine vaaz etti ve onlara bazı şeyler emretti. Kadınlara söylediği sözler arasında, içinizden hiçbir kadın yoktur ki, çocuklarından üçünü ahirette kendinden evvel yollasın da cehenneme karşı onun için bir siper peyda olmasın sözü vardı. Kadınlardan biri, iki çocuk da öyle değil mi? dedi Resulullah İki tanesi de öyledir buyurdu. Bize Şube Abdurrahman İbn-i Esbehani'den o da Zekvan'dan o da Ebu Said Hudri radiyallahu o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yukarıdaki hadisi taksit etti. Ve yine Şube Abdurrahman İbn-i Esbehani'den rivayet etti. Abdurrahman şöyle demiştir. Ben Ebu Hazım'dan işittim. O da Ebu Hureyre'den Resulullah Mukayet olarak buluş çağına ulaşmamış üç çocuk buyurmuştur. 37. Bir şey işitip de anlayamayan kimsenin o şeyi öğrenmek için işittiği zata tekrar müracaat etmesi babı. Bize Nafi İbni Umer haber verip şöyle dedi. Pa'la İbnü'l-Ebi Muleyke tahdis edip şöyle dedi. Peygamberin zevcesi Ayşe bilmediği herhangi bir şeyi işitse öğrenmek için muhakkak peygambere müracaat ederdi. Bu cümleden olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim hesaba çekilirse azap edilmiş olur buyurdu. Ayşe dedi ki bunun üzerine ben Allah Teala işte işte böylesi kolay bir hesaba çekilir. El-İnşikak suresi 8. ayet Buyurmuyor mu dedim. Ayşe dedi ki bunun üzerine peygamber Bu senin dediğin ancak Arz'dır. Yoksa Her kim ince hesaba çekilecekse Helak olur buyurdu. 38. bab Hazır bulunup şahit olanlar Gayip olanlara ilmi tebliğ etsin. Bunu İbni Abbas Pey İbni Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söyledi. Bana Leys tahdis edip şöyle dedi. Bana Said el Makburi Ebu Şurayh'tan tahdis etti. Ebu Şurayh Amr İbn Said İbn As Mekke Abdullah İbn Zubeyre karşı ordular sevk ettiği sırada şöyle dedi. Ey emir Mekke fetihinin ertesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağa kalkıp irat eylediği bir sözü yani hutbeyi sana Haber vermekliğime bana izin ver. O hütbeyi şu iki kulağım işitti. Kalbim belledi. Söyleyeni de söylerken gözlerim gördü. Yüce Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Mekke'yi ta evvelden beri haram eden Allah'tır. Onu haram kılan insanlar değildir. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse için Mekke'de ne kan dökmek ne de bir ağaca balta vurmak helal olmaz şayet Resulullah burada harp etti diye ruhsat tarafına kaçan biri bulunursa ona Allah yalnız Resulüne izin vermiştir. Size izin vermemiştir deyiniz. Bana da yalnız bir günün bir saati içinde izin verdi. Ondan sonra bugünkü haramlığı dünkü haramlığı derecesine döndü. Bu dediklerimi burada hazır bulunup şahit olanlar Burada bulunmayanları ve müstakbel nesillere tebliğ etsin. Ebu Şurayha Amr ne dedi diye soruldu. Amr da cevaben Ya Ebu Şüreyh ben senden daha alimim. Mekke hiçbir asi zimmetinden kan olan bir kaçağı filar eden hiçbir hırsızı kurtaramaz dedi. Bize Hammad Ebu Eyüp'den o da Muhammed İbn-i Silin'den, o da Abdurrahman i̇bn Ebi Bekle'den, o da babası Ebu Bekle'den tahsis etti. Peygamber zikrolundu. Yani Ebu Bekle peygamberi zikretti de şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz kanlarınız, mallarınız Muhammed İbn-i Silin, Ebu Bekle'nin oğlunun şunu da söylediğini zannediyorum dedi. Ve ızlarınız bu ayınızın içinde bugününüzün haramlığı kadar birbirinize haramdır. Dikkat edin hazır olanlarınız gayip olanlarınıza ve müstakbel nesillere bunu tebliğ etsin. Muhammed İbni Serin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiştir. Yani onun emrettiği aynen vaki olmuş bu tebliği işi de devam edip durmuştur. Dedi, der idi. Resulullah iki kere de dikkat edin tebliğ etsin mi buyurduk. 39. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söyleyen kimsenin günahı babı. Ben Rıb İbni Hiraç'tan işittim. O şöyle diyordu. Ben Ali Radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim ağzımdan yalan söylemeyiniz. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehenneme girsin buyurdu. Bize şube Cami İbn Şattat'tan, o da Amir İbn Abdullah İbn Zubeyr'den, o da babası Abdullah İbn Zubeyr'den tahdis etti. Abdullah radıyallahu anh dedi ki: "Ben Zubeyr İbn Avvam'a ben senden falan falan kimselerin tahdis eder olduğu gibi Resulullah'tan hadis söylerken işitmiyorum." dedim. Zubeyr bana gelince <gülüyor> "Ben Resulullah'tan hiç ayrılmadım lakin ben Resulullah'tan işittim ki her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyordu dedi. Bize Abdurvaris Abdul Aziz'den tahsis etti. Şöyle demiştir. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Yemin olsun beni sizlere çok hadis rivayet etmekten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her kim benim üzerime bilerek yalan söylerse cehennemdeki oturacağı yeri hazırlasın buyurmuş olması menetmektedir. Bize Yezid İbni Ebu Ubeyt, Seleme İbnül Ekva'dan radıyallahu anh tahtis etti. O şöyle demiştir. ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyurdu. Benim söylemediklerimi her kim bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim adımı kendinize yahut birbirinize isim takınız. Fakat künyem yani Ebu'l Kasım künyesini takınmayınız. Şu da bilinsin ki her kim beni dünyada görürse hakikaten beni görmüş olur. Zira şeytan benim suretime temessül edemez. Bir de her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. 40. İlmin yazılması babı. Bize Veki Sufyan'dan, o da Mutarrif'ten, o da Şabi'den, o da Ebu Cuhave'den haber verdi. O şöyle demiştir. Ben Ali'ye sizin yanında Resulullah'tan kalan bir kitap yazılmış bir şey var mıdır diye sordum. Adı radiyallahu anh hayır bizde Allah'ın kitabından bir de Müslüman olana verilen anlayıştan başka bir şey yoktur. Bir de şu sayfenin içindeki vardır cevabını verdi. Ebu Cuhave dedi ki "Ben peki sayfenin içinde ne var diye sorunca onun içinde diyetin esir kurtarmanın bir kafire bedel Müslümanın katrol olmayacağının hükmü vardır dedi. Bize Şeyban Yahya İbni Ebi Kesir'den o da Ebu Süleme'den Süleme, o da Ebu Hureyre'den takdis etti. O şöyle demiştir. Huzalara cahiliyet günlerinde öldürülmüş bir müşrik huzalıya bu kabilleysi olanlardan birinin Mekke'nin fethi senesinde diğer bazı rivayetlerin sevkine göre fethin ertesi günü öldürmüşlerdir. bu hadise peygambere haber verildi peygamber hemen devesine binip hitap ederek şöyle buyurdu şüphesiz Allah katli yahut da fili Mekke'den haps yani men etmiştir katil ve fil kelimelerinden hangisinin söylediğinde Ebu Abdullah Buhari şüphe etti ve Allah Mekke ahalisine bir kere Resulullah ile müminlerin musallat kıldı. Haberiniz olsun Mekke benden evvel hiçbir kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da hiçbir kimse için helal olmayacaktır. Biliniz ki o yalnız bir günün bir saatinde yalnız benim için helal olmuştur. Malumunuz olsun ki işte o saatinde o benim bile o benim için bile haramdır. Mekke'nin dikeni kesilmez. Ağacına balta değdirilmez. Yitiyi kimse tarafından el uzatılıp alınamaz. Meğer ki sahibini arayacak için olur. O halde her kimin bir kimsesi katlo iki şeyden hangisi kendisi hakkında hayırlı ise onu isteyebilir. Yani iki şey arasında muhayyerdir. Ya kendisine diyet verir ya maktulün ehli katili kısas ettirir. Bunun üzerine Yemen ahalisinden bir kimse geldi de Ya Resulallah bu söylediklerini benim için yaz dedi. Resulallah Ebu falan yani Ebu Şah için yazınız buyurdu. Derken Kureyş'ten bir zat Ya Resulallah ızhır yani Mekke ayrı müstesna olsun. Zira biz onu evlerimizde ve kabirlerimizde kullanıyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ızhır odu müstesna, ızhır odu müstesna buyurdu. Ebu Abdullah Bukhari der ki, kısas edilir manasına kavet, maslarından kaf harfi ile yukadu denilir. Ebu Abdullah Bukhari'ye peygamber, peygamberin o şahıs için yazdığı hangi şeydir diye soruldu, da Bukhari peygamber o zat için bu hutbeyi yazdırmıştır dedi. Bize Amr İbni Dinar tahdis edip şöyle dedi. Bana hep İbni Münebbih, kardeşi Hammam İl, İbni Münebbih'ten haber verdi. O şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan işittim. O şöyle diyordu. Peygamberin sahabelerinden, peygamberin hadisini benim kadar toplayan bir kimse yoktur. Yalnız Abdullah İbni Amr Müstesna'dır. Çünkü o yazardı. Ben yazmam. Hemmam İbn-i Münebbihten gelen bu hadisi rivayet etmek Vehb İbn-i Münebbihe Mamer i̇bn Raşid Hemmam İbn-i Münebbihten O da Ebu Hureyre'den Tarih ile etmiştir Bana İbn-i Veyhid edip şöyle dedi Bana Yunus i̇bn Yezid İbn-i Şah'tan, O da Ubeydullah i̇bn Abdullah'tan O da i̇bn Abbas'tan haber verdi i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber son hastalığında ağrısı şiddetlenince yazı yazacak şeyi getiriniz. Size söyle size öyle bir kitap vasiyetname yazdırayım ki ondan sonra hiç darlıkta kalmayasınız buyurdu. Ömer radıyallahu an peygamberin hastalığı ağırlaştı. Bizim elimizde de Allah'ın kitabı vardı. O bize yeter dedi. Bunun üzerine oradaki sahabeler ihtilafa düştüler. Sözleri birbirine karıştı. Resulullah Yanımdan sağ olun, benim yanımda mizalaşmak olmaz buyurdu. İbni Abbas bu sözleri Ravi Ubeydullah İbni Abdullah'la naklettikten sonra odadan çıkmaya davranıp Ah ne büyük musibettir, o musibet ki Resulullah ile yazmak istediği kitap arasına perde oldu diyerek dışarıya çıktı. 41. Geceleyin ilim öğrenmek ve vaaz etmek babı bize Sufyan İbni Uyeyne, Mamer İbni Raşid'den, o da Zuhri'den, o da Hind bint Haris El-Firasiye'den, o da müminlerin annesi Ümmü Seleme'den haber verdi. Keza İbni Uyeyne dedi ki, Amr ibni Dinar'dan ve Yahya İbni Said El-Ensari'den, onlar da Zuhri'den, o da Hind'den, o da Ümmü Seleme'den şöyle demiştir. Bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyandı da, Sübhanallah bu gece ne fitneler indi, ne hazineler açıldı. Hücrelerin sahiplerini, yani müminlerin annelerini uyandırınız. Dünyada nice giyini kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar buyurdu. 42. İlim uğrunda gece uyanık kalıp sohbet ve lakırtı eylemek babı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayatının sonunda bir kere bize yatsı namazını kıldırdın. Selam verince ayağa kalktı. Bu gece, bu gecenizi görüyorsunuz ya, işte bu gecenizden itibaren yüz sene başında bugün yeryüzünde olanlardan hiç kimse kalmayacaktır buyurdu. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece peygamberin zevcesi teyzem Meymune binti Haris'in evinde geceledim. Peygamber o gece nöbeti dolayısıyla onun yanındaydi. Peygamber mescitte yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine geldi. Dört rekat namaz kıldıktan sonra uyandı, uyudu. Sonra kalktı. Çocuk uyudu mu dedi, yahut da buna benzer bir söz söyledi. Sonra namaza durdu. Ben de sol tarafına durdum. Beni sağ tarafına geçirip beş rekat kıldı. Ondan sonra da iki rekat kıldı. Sonra uyudu. O kadar ki horoltusunu duydum. Ondan sonra namaza kaldırmak üzere, namaz kıldırmak üzere mescide çıktı. 43. İlmi hız edip benlemek babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanlar Ebu Hureyre'ye çok hadis rivayet ediyor deyip duruyorlar. Halbuki Allah'ın kitabında şu iki ayet olmasaydı hiçbir hadis nakletmezdim. Ebu Hureyre bu sözden sonra Hakikat indirdiğimiz o açık açık ayetlerimizi ve doğruyu biz kitapta insanlara onu pek aşikar bir surette bildirdikten sonra gizleyenler. işte onlara hem Allah lanet eder ve hem de lanet etmek şanında olanlar lanet ederler. Ancak tövbe edenler, düzeltenler ve hakikati gizle, gizlemeyip iyice açıklayanlar başka. Ben artık onların günahlarından geçerim. Ben en çok tövbeyi kabul edenin, En çok merhamet eyleyenim. Bakara Suresi 159 ve 160. ayetleri okuyup şöyle derdi. Muhacir kardeşlerimizi çarşılarda alışveriş etmek işi meşgul ederdi. Ensar kardeşlerimizi de mallarında çalışmak meşgul ederdi Ebu Hureyre ise karın tokluğuna Resulullah'tan ayrılmazdı da onların hazır bulunmadıkları meclislerde hazır bulunur ve onların belliyemedikleri sözleri bellerdi bize Muhammed İbni İbrahim İbni Diner İbni Ebi Zipten o da Said el Makburi'den o da Ebu Hureyre'den tahdis etti o şöyle demiştir ya Resulallah, ben senden birçok hadis işitiyorum da unutuyorum dedim. Ridanı yay buyurdu, yaydım. İki eliyle bir şey avuçlayıp attı, sonra topla dedi. Ridanı topladım. İşte ondan sonra artık hiçbir şeyi unutmadım. Bize İbrahim İbn-i Muzer edip şöyle dedi. Bize i̇bn Ebi Hudeyk tahtis edip bu hadisi rivayet etti. Bu rivayette Ebu Hureyre Resulallah eliyle bir şey avuçladı da ridanın içine attı demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kap ilim belledim. Bunlardan birini neşrettim. Diğerine gelince onu neşretseydim benim şu boğazım kesilirdi. 44 Alimlerin söyleyecekleri şeyler için susup dinlemek babı. Bana Ali Ali İbn i Müdrik, Ebu Zura'dan o da Celil'den radıyallahu anh haber verdi ki veda haçında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ceride insanlara sustur da dinlesinler diye emretti. Halk sükür ettikten sonra da benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyiniz buyurdu. 45 İnsanların en alimi hangisidir diye sorulduğu zaman Alim kişiye müstahap olan şey ilmi Allah'a dayandırmasıdır babı. Said İbnü Cübeyr şöyle demiştir: Ben İbn Abbas'a Nef el bikali Hızır'ın sahibi olan Musa İsrail oğullarının Musası değildir. O ancak başka bir Musa'dır iddiasında bulunuyor dedim. Bunun üzerine İbn Abbas şöyle dedi. Allah'ın düşmanı yalan söylemiştir. Bize Ubey İbn Ka'b Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdis etti ki şöyle buyurmuştur. Musa peygamber bir kere İsrailoğulları içinde Kutbe'ye kalkmıştı. Kendisine insanların hangisi en alimdir diye soruldu. En alim benim diye cevap verdi. Bu hususta Allah en iyi bilendir diyerek İlmi Allah'a havale etmediğinden dolayı Allah ona tevbih etti. Allah ona iki denizin bitiştiği yerde kullarından biri var. O senden daha alimdir diye vahyetti. Musa, Ya Rab ona nasıl yol bulayım dedi. Ona bir zembil içinde bir balık taşı. Onu nerede kaybedersen o kulum oradadır denildi. Musa gitti. Hizmetçisi Yuşa ibni Nun aleyhisselamı da beraberinde götürdü. Bir zembil içinde bir balık koyup yüklendiler. İki denizin bitiştiği yerdeki kayanın yanına varınca başlarını yere koyup uyudular derken balık zembilden sıyrıldı ve deniz içinde kendisine su künkü gibi bir boşluk bırakarak yol aldı. Deniz içinde böyle bir yolun açılması Musa ile hizmetçisine hayret edilmeye değer acayip bir şey olmuştu. Uyandıklarında o gecenin ve bütün gün gittiler. Sabah olunca Musa hizmetçisine koşluk yemeğimizi getir. Andolsun bu seferimizden bir yorgunluk yorgunluğa kavuştuk dedi. Halbuki Musa emrolunduğu o yerin ötesine geçinceye kadar yorgunluk duymamıştı. Hizmetçisi ne dersin? Taşın dibinde barındığımız zaman balığın gittiğini haber vermeyi unuttum dedi. Musa Zaten istediğimiz buydu dedi. Bunun üzerine kendi izlerine baka baka geriye döndüler. Taşın yanına vardıklarında bir de baktılar ki elbisesine bürünmüş yahut elbisesine bürünen bir zat duruyor. Musa selam verdi Hızır. Acayip Musa'nın bu bulunduğun yerde selam nereden dedi. Ben Musa'yım dedi. O İsrail ulularının Musa'sı mı diye sordu. Evet dedi Musa ona sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi Hızır. Doğrusu sen benim beraberimde asla sabredemezsin ya Musa. Ben de Allah'ın sana öğrettiği öyle bir ilim var ki sen onu bilemezsin. Sen de Allah'ın sana öğrettiği öyle bir ilim var ki onu da ben bilemem cevabını verdi. Musa Allah isterse beni sabredici bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim. Gemileri olmadığı için deniz kıyısında yürüyerek gittiler. Yanlarına bir gemi uğradı. Kendileri de, kendilerini de yüklemeleri için gemicilerle konuştular. Hızır gemiciler tarafından tanındı. O ikisini ücretsiz olarak gemiye aldılar. O sırada bir serçe geminin kenarına konup denizin, denizden bir iki yudum su aldı. Hızır yağmursa. Benim ilmimle senin ilmin Allah'ın ilmini bu serçenin denizden aldığı bir yudum kadar bile eksiltmez dedi. Ondan sonra geminin tahtalarından birini el uzatıp söktü. Musa bizi gemilerine ücretsiz almış olan bir topluluğun gemilerine kastedip edip içlerindekini batırmak için mi deliyorsun dedi Hızır. ''Ben sana beraberim de asla sabredemezsin demedim mi?'' dedi. Musa, ''Unuttuğum şeyden dolayı beni muazze etme'' dedi. Vakıada Musa'nın ilk muhalefeti ''Unutma eseriydi. Yine gittiler. Bir de baktılar ki, ''Bir çocuk diye çocukla oynuyor Hızır.'' Çocuğun başını yukarısından tuttu ve başını eliyle kopardı. Musa, ''Tertemiz bir canı diye bir can karşılığı olmak için öldürdün'' dedi. Hızır, ben sana beraberimde asla sabredemezsin demedim mi? İbni Uyeyne, bu ikincisi daha tekitlidir dedi. Yine gittiler, nihayet bir köye gelince ahalisinden yemek istediler. Ahali onları misafir etmekten çekindiler. Hızır ile Musa orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Hızır duvarı doğrulttu. Hızır eliyle işaret ederek onu verdi. Musa Hızır'a eğer isteseydin bunun için ücret alabilirdin dedi. Hızır İşte bu benimle senin ayrılışımızdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıstayı buraya kadar naklettikten sonra Allah Musa'ya rahmet eylesin. Çok arzu ederdik ki keşke sabretseydi de aralarında geçecek maceralar Allah tarafından Kur'an'da bize hikaye olunaydı buyurdu. 46. Kendisi ayaktayken oturmakta olan bir alime sual soran kimse babı. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber'e bir kimse geldi. Ya Resulallah Allah yolunda kıtal ne demektir? Kimimiz öfkesine kapılarak kimimiz arından dolayı kıtal yapıyor diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soran kimseye doğru başını kaldırdı. Ravi der ki, Başını ona doğru kaldırması sırf soran kimsenin ayakta bulunduğundan dolayıydı ve her kim Allah'ın kelimesine yüksek olsun diye Allah'ın kelimesi yüksek olsun diye kital yaparsa onun aziz ve celil olan Allah yolundadır buyurdu. Haçta küçük taşları cemreleri atma sırasında sual ve cevap babı. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mina'da Cemre'nin yanında gördüm. Kendisine sualler soruluyordu. Bir kimse ya Resulallah Cemre'yi atmadan önce kurban kestim. Resulallah Cemre'yi at günahı yok buyurdu. Diğer biri kurban kesmeden önce tıraş oldum dedi. Resulallah kurbanını kes günahı yok buyurdu. Peygamber'e o gün öne geçirilmiş ya da geriye bırakılmış hiçbir şey sorulmadı ki cevabında yap günahı yok buyurmasın. 48 Yüce Allah'ın sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başkası verilmemiştir. İsra suresi 85. ayetteki kavli babı Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mahiyetinde Medine harabelerinde yürüyordum. Peygamber beraberinde bulunan hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. Derken birkaç Yahudi'ye rastladı. Bir takımı diğer takımına ona ruhu sorun dedi. Bir takımı da ona bir şey sormayın. Bunun hakkında hoşlanmayacağınız bir şey söyler dedi. Bunun üzerine biri kalkıp "Ya Ebel Kasım, ruh nedir?" diye sordu. Peygamber sukût etti. Kendi kendime "Ona şüphesiz vahiy olmuyor." dedim ve yanından kalktım. Vahiy hali sıyrılınca sana ruhu sorarlar. "De ki: Ruh Rabbinin emrindedir. Onlara az bir ilimden başkası verilmemiştir." El-İsra suresi 85. ayetini söyledi Ravi Ameş bizim okuyuşumuzda işte böyle ve otu onlara verilmedi şeklindedir dedi. 49 Bazı insanların anlayışlarının kısa olması ve tekten daha şiddetli bir hale düşmeleri endişesinden dolayı üstün kılınmış bazı şeyleri yapmayı yahut ilan etmeyi terk eden kimse babı. El Esvet şöyle demiştir. İbn-i bana Ayşe sana çok ses söyler idi. Binaenaleyh o sana Kabe hakkında da ne tahdis etti dedi. Ben de ona şunu söyledim. Ayşe bana dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe şayet kavminin zamanın, zamanları yakın olsaydı, İbn-i kufre yakın olsaydı, olmasaydı dedi. Muhakkak ki Kabe'yi bozar ve ona biri insanların gireceği, diğeri çıkacakları iki kapı yapardım buyurdu. İşte İbn-i peygamberin bu arzusunu yerine getirmiştir. 50. Anlayamamalarından hoşlanmadığı ve bu yüzden aktarılmasını hoş görmediği için ilmi bir topluluktan başka bir topluluğa tahsis eden kimse babı ve Ali ibni Ebi Talib radıyallahu anh insanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Zira siz Allah Resulü'nün tek tekzip olunmasını arzu eder misiniz?" demiştir. Bize Ubeydullah ibni Musa Ma'ruf ibni Harabuz'dan o da Ebu Tufeyl'den radıyallahu anh o da Ali ibni Ebi Talib radıyallahu anh'tan bu sözü etti. da şöyle demiştir. Bize İbn Malik radıyallahu anh şöyle tahsis etti. Muaz İbn Cebel deve üstünde peygamberin telkisindeyken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muaz İbn Cebel diye nida etti. Muaz Lebbeyk ya Resulallah ve Sadaik dedi. Peygamber yine Ya Muaz diye çağırdı. Muaz Lebbeyk ya Resulallah ve Sadaik dedi. Bu üç kere vaki oldu. Üçüncüde Resulullah Hiçbir kimse yoktur ki kalbinden tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etsin de Allah onu ateşe haram etmesin buyurdu. Muaz ya Resulullah bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi dedi. Haber verdiğim takdirde buna güvenirler buyurdu. Muaz İbni Cebel bunu ölümüne yakın günahtan siyrılmak için haber verdi. Ben Enes radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle dedi. Bana zikrolundu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak Allah'a kavuşan kimse cennete girdi buyurmuştur. Muaz bunu insanlara müjdeli yiyeyim mi? Dedi. Resulullah hayır. Çünkü ben onların buna güvenmelerinden endişe ederim buyurdu. 51 İlim öğrenip öğrenmekte haya babı. Ve Mücahit İbn Cebir hayal eden de büyüklük taslayan da ilim öğrenemez demiştir. Ayşe radıyallahu anh da ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Hayaları kendilerini dinde fakihler derin alimler olmalarından men etmedi demiştir. Bize Hişam babası Ürvet Muzubeyir'den o da Ummu Seleme radıyallahu anh'dan tahsis etti. Şöyle demiştir. Ümmü Süleym, radıyallahu anh yanına geldi ve Resulullah Allah haktan haya etmez. Ahzab suresi 53. ayet Bir kadın iltiham olursa yıkanması icap eder mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu gördüğünde evet cevabını verdi. Ümmü Seleme utancından yüzünü örterek Rasulullah. Resulullah kadında iltiham olur mu? dedi Resulullah evet. Sağ elin toprağa gelsin. Bu olmasa çocuğu kendisine nasıl benzeyebilir buyurdu. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh ki şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaçlardan bir nevi vardır ki yaprağa düşmez. O ağaç Müslümanın benzeridir. Nedir o söyleyin buyurdu. İnsanlar çöldeki ağaçları saymaya başladılar. Benim Kalbime onun hurma ağacı olduğu düştü. Abdullah dedi ki, fakat ben söylemeye utandım. Ya Rasulallah, onu bize haber ver dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hurma ağacıdır buyurdu. Abdullah dedi ki, ki ben babama görünme düşeni söyledim. Babam vallahi onu söylemiş olmakların bana benim şu şeylerim olmasından daha sevimli olurdu dedi. 52- alime bizzat kendisi bir şey sormaktan utanıp da sorma işini başkasına emreden kimse babı. Ali İbni Talib radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben çok meclisi olan bir adam idim. Peygamber'e sorulmasını Mıkdat İbni Esvet'e emrettim. O da sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alması icap eder buyurmuştur. Mescit içinde ilim takdir etmek ve herhangi bir Sualin cevabını zikretmek babı. 53. bab. Bize Abdullah İbni Ömer İbni Hattab'ın azartlısı Nafi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan tahdis etti ki o şöyle demiştir. Bir kimse mescitte ayağa kalktı ve ya Resulallah nerede ihrama girip telbiye etmemizi emrediyorsun diye sordu. Rasulullah Medine ahalisi Zulhulayfe'den Şam ahalisi Cuhfe'den Necid ahalisi Karın'dan itibaren telbiye etsinler buyurdu. Abdullah i̇bn Ömer de der ki, Resulullah'ın Yemen ah ahalisi Yelemlem'den itibaren telbiye etsinler buyurduğunu da söylüyorlar. i̇bn Ömer ben bu sözü Resulullah'tan anlamadım derdi. 54. Sual soran şahsa sorduğu şeyden fazlasıyla cevap veren kimse babı. Bize Adem İbni Ebi İyaz tahdis edip şöyle dedi. Bize İbni Ebu Zib Nafi'den, o da İbni Umer radıyallahu anh'dan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdis etti. Ve keza Adem de Adem o da İbni Ebi Zib'den, o da Zuhri'den, o da Salim'den, o da İbni Umerden şöyle demiştir. Bir kimse Peygamber'den ihrama giren insan ne giyer diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne gömlek, ne sarık, ne don, ne bornuz, ne çehri, ne zaferan ile boyanmış bir kumaş giyer. Nale'yi bulamadığı takdirde mes giysin ve onları topukların altına varıncaya kadar kessin buyurdu.